cücenin altınları ve kırmızı mendiller. Bir zamanlar tembelliği ve hayal kurmayı çok seven İrlandalı bir delikanlı varmış. Yine bir gün güneşin altında yemyeşil otlara uzanmış, zengin olmanın hayalini kurarken otların arasından trik trak tak tık pak küt diye garip garip bir takım sesler geldiğini işitmiş. ''Bu ne ki?'' diye geçirmiş kafasından bizim delikanlı. Bu sesler o güne kadar duyduğu hiçbir sese benzemiyormuş. Çekirge olamaz demiş kendi kendine. Çekirge krik krik diye öter, kurbağada krak krak diye bağırır. Kulak kabartmaya devam etmiş. Yine bir süre sonra otların arasından sesler yükselmiş. Delikanlı büyük bir merakla diz üstü çöküp yüksek otları eşeleyerek sesin kaynağını bulmaya çalışmış. Otları karıştırırken bir de ne görsün? Çimenlerin arasında üstünde yeşil elbiseler olan bir karışlık bir cüce. Elinde minik bir çekiçle bir taşı kırmaya çalışıyor. Delikanlının gözleri önce hayretle açılmış. Sonra kendisini fark etmeyen bu cüceyi gözlemlemeye başlamış. Kendi kendine bu bir cüce diyormuş. ''Gerçek bir cüce buldum. Eğer bir yerde böyle bir karışlık cüceler varsa mutlaka küp küp altınlar da vardır.'' demiş. Yıllardır hiç çalışmayan, zengin olma hayalleri kuran delikanlı fırsat ayağıma geldi diye seviniyormuş. Usulca şapkasını çıkarıp sırtı kendine dönük olan ve çakıl taşını minik çekiciyle parçalara ayırmaya çalışan cüceye yaklaşmış ve son hız şapkasını üstüne kapatıp cüceyi yakalayıvermiş. ''Tamam işte, şimdi elime düştün.'' diye haykırmış. Hiç beklemediği bu saldırı karşısında dehşete düşen cüce bir yandan bağırıyor, bir yandan da delikanlının elinden kurtulmaya çalışıyormuş. Ama cendere gibi sıkan parmaklardan kendini sıyırabilmesi mümkün görünmüyormuş. ''Senin mutlaka bir hazinen vardır. Bana hazinenin yerini söylersen seni serbest bırakırım. Hadi söyle.'' Biraz kendini toparlayan cüce şöyle söylemiş. ''Evet ama beni böyle sıkarsan nasıl konuşabilirim?'' Delikanlı parmaklarını gevşetmiş. ''Şimdi beni yere bırak. Hadi bırak. Ben de sana altınlarımın nerede olduğunu söyleyeyim. Tamam korkma. Zaten kaçamam. Nasıl olsa beni hemen yakalarsın.'' demiş. Cüce'nin bu söylediklerini mantıklı bulan delikanlı onu dikkatli bir şekilde yere bırakmış. ''Sen neden altın istiyorsun?'' diye sormuş Cüce. ''Zengin olmak için.'' Ve tabii ki rahat yaşamak için. Anladım. Merak etme. Zengin olacaksın. Sonra sözlerine şöyle devam etmiş. Bak benim altınlarım şu deve dikeninin dibine gömülü. Ama elinle çıkaramazsın. Bir kazma bulman gerek. Gidip bana bir kazma getir. Burayı kaybetmemen için de şu kırmızı ipek mendilimi bu bitkiye bağlıyorum. E peki ya ben gelinceye kadar mendilini çözersen? Çözmem. Sana söz veriyorum demiş cüce hem cüceler sözlerine sadıktırlar sana zengin olacağına dair de söz verdim ya tembel delikanlı sevinçten neredeyse uçarak eve gitmiş ve kapının yanındaki kazmayı kapıp hemen geri dönmüş geldiğinde bir de ne görsün biraz önce yattığı uçsuz bucaksız kırda binlerce deve dikeninin her birine birer kırmızı ipek mendil bağlanmış hiç çalışmadan zengin olma hayalleri kuran delikanlının kafasından aşağı sanki kaynar sular dökülmüş. Önce cüceye çok kızmış, sözünde durmadığını düşünmüş. Ama biraz sakinleşince aslında cücenin kendisine oyun oynarken sözünü tuttuğunu da kavramış. Çünkü cüce ona mendili çözemeyeceğine dair söz vermiş. Gerçekten de mendili çözmemiş. Sadece bütün bitkilere ipek mendili bağlamış. Delikanlı düşünmeye başlamış. Delikanlı düşünmeye başlamış. Bu durumda altınların yerini bulması mümkün görünmüyormuş. Peki ama cüce ona zengin olacağı sözü de verdiğine göre nasıl zengin olabilirmiş ki? Mendillerden birini eline almış. Bu harikulade güzel dokunmuş pahalı mendili elinde çevirip evirip düşünürken birden kafasında şimşekler çakmış. Tabii ya bu mendilleri toplayıp satabilirim. Hemen mendilleri birer birer toplamaya başlamış. Sıcağın altında çok çalışmış ve binlerce mendil toplamış. Sonra ne olmuş dersiniz? Delikanlı mendilleri pazara götürüp satmış. Eline geçen parayla uzaklardan yeni mendiller getirip onları da satmış. Yani çalışmaya başlamış. Ve gerçekten de cücenin dediği gibi kısa sürede ülkenin en zengin tüccarlarından biri olmuş.